Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmi Alet, lalegültv.com.tr adresinden sizlerde de sorularınızı bize de gönderebilirsiniz. İsmaila Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza sizlerden gelen sorularımızı soruyoruz ve cevaplar alıyoruz. Yine geçmişe yapmış olduğumuz programlarımızı da lalegültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin cümlemize inşallah. İlk sorumuz hocam, e, hocamızın vakıf malı gasp edilirse yani işgal edilirse bu süredeki gasp bedeli öde, ödenir cevabına paralel olarak bir sorum olacak. Biz yaklaşık 25 sene önce bir şahıstan iş yeri satın aldık. Bu şahısa burayı zamanında vakıflardan tapulu olarak satın almış. Daha sonra vakıflar bize üçüncü şahıs olmamıza rağmen vakıf malılmaz satılmaz diye tapu iptal davası açtı. Uzun dava sonucu davayı kaybettik. Vakıflar iş yeri bedeli olarak bizim hesabımıza çok cüzeyi yani kira parası denecek kadar bir para yatırdı. Biz de bu parayı almadık. Bu para da zineye kaldı. Bu olayın sebebi de vakıflar restorasyon amacıyla Dünya Bankası'nda kredi çekmesi ve işlemi yapmaması ve Dünya Bankası'nın kredisini geri çağırmasına ötürü gerçekleşmiş Dava kaybetmemizin akabinde vakıflar bize yazı gönderdi. Şu an oturduğunuz mülk bizimdir, siz de işgalcisiniz denildi. Buraya kadar her şey normal gibi. Sonra siz işgalci olduğunuzdan ötürü Ecri Misil adı altında geriye dönük 5 yıl kira bizden faiziyle talep ediliyor. Bizden talep ettiği kirada bize ödenen mülk bedelinin yanında çok komik bir kısım. Biz yine bu bedeli ödemek zorunda mıyız? Zorunda değilsek bu bedel bizden ceb edilirse bu paranın hükmü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 Size biri zarar verdiği zaman bu zararı iki başlıkta ele alabiliriz. Maddi bir zarar, manevi bir zarar. Maddi zararın maddi olarak tazmin edileceğine dair ittifak vardır. Burada alimler arasında herhangi bir görüş farklılığı yoktur. Ancak manevi bir zararı maddi olarak tazmin ettirilir mi, ettirilmez mi konusuna gelince bu müştehit imamlar arasında tartışmalı bir meseledir. E, tabii burada bir parantez açmak isterim. E, manevi zararı tazmin ettirilmez diyenlere göre bile onun yapmış olduğu yanında kar olur anlamında değildir. Şüphesiz o günah kardır. Bundan dolayı karşı tarafa zarar vermiştir, manevi olarak zarar vermiştir. Ve karşı taraftan helallik almadıkça da e, bu vebalden kurtulacak da değildir. Bu ayrı bir mesele. He, yerine göre e, devlet tazir cezası da ona uygulayabilir. E, belli cezai müeyyidiler de ona e, uygulanabilir. Bunlar farklı mesele. Ancak biz mağdur olan tarafın kendisini mağdur eden kişiden maddi olarak bir şey alma hakkı var mıdır yok mudur? Bu nokta ise dediğimiz gibi e, hakka tağlük eden, manevi olan bir şeyde maddi tazmin meselesinde ulema arasında tartışma vardır. Klasik Hanefi hukukuna e, baktığımız zaman, Hanefi mezhebine baktığımız zaman Genel olarak denir ki menfaatler mal olmadığı için Hanefi mezhebinin mal tanımına girmediğinden dolayı bunların karşı tarafa tazmini diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün değildir. Bir örnek vermek gerekirse, bir misal vermek gerekirse, kişi gelse sizin evinizi veya işte aracınızı gasp etse, bu kimse bu gasp etmiş olduğu aracı veya evi teslim etmekle mükelleftir. Ancak bu zaman zarfında bunu kullandığından dolayı kira bedeli buna tazmin ettirilir mi, ettirilmez mi? Bu noktada dediğimiz gibi klasik Hanefi fıkhına göre bu bir haktır, menfaattir. Menfaat ise mal değildir. Dolayısıyla bunun karşılığı mal olarak tazmin ettirilmesi mümkün değil. Ee, sadece daha sonradan gelen müteahhir ulema üç meselede istisna getirmiştir. Demişlerdir ki eğer bu mal vakıf malıysa Burada kıymetin tazmin olduğu gibi menfaatin de tazmini olmalıdır. Yine bu mal yetim malıysa burada da menfaat tazmin edilmelidir. Üçüncüsü ise müvettalil istiglal denilen gelir getirilmek üzere hazırlanmış bir mal ise. Yani siz eviniz var kiraya vermek gayesiyle o evi tutuyorsunuz. Evet. Veyahut da aracınız var işte rentekar usulü onu kiraya vermek için bunu tutuyorsunuz. Ve biri gelip de böyle bir işleminle onu gasp ederse burada da menfaat tazmin edilebileceği. Ama bu üç noktanın haricinde menfaatin tazmin edilemeyeceği. Diğer mezheplerde ise menfaat bir mal olduğundan dolayı genel anlamda e, bu üç meselede olduğu gibi diğer yerlerde de mutlak anlamda menfaatin tazmininden bahsedilir. Hatta e, Mecelle Ahkâma Adliye'nin daha sonradan Tadil Heyeti tarafından işte 500'e yakın maddesinde değişiklik yapılmış. Değişiklik yapılan maddelerden bir tanesi de e, malın tanımı ile alakalı olan e, maddedir. Yani malın tanımını biraz daha genişleterek e, menfaati de hakkı da mal sınıfına, mal kavramına sokmuşlar. Ve bu bağlamda bir kimse karşı tarafın menfaatini tazmin edece helak edeceği zaman onun da ödenmesinin gerekliliği. E, bu noktada fetva verilmiştir. E, kardeşimizin işte bizim söylememizden yani işte vakıf malının menfaatinin tazmini meselesi de buna dayalı olan bir meseledir. Bunu kısaca tekrar etmiş olduk. Evet. E, gelelim peki suale. Burada diyor ki işte ben zamanında vakıf yerini satın aldım veya satın alan birinden satın aldım. Daha sonradan vakıflar bunu bozdu. Tabii vakıf yerinin satılma meselesi de yine kitaplarımızda tartışılan bir mevzu. Ancak tercih edilen görüşe göre eğer o vakfedilme gayesine hizmet edemeyecek bir duruma gelmiş sonrası. Bu durumda mütevelli heyetinin alacağı kararıyla satılır ve alınan bedeliyle aynı baki kalan başka bir nesne alınır. Yani tüketim malı değil, yine aynı baki olacak. Yani bizatihi kendisinin var olup menfaatinden istifade edilebilecek başka bir şey alınmalı. Evet. Bu noktada kaynaklarımızda birçok ibare bulmamız mümkündür. Yani bu şu demektir, vakıf malı yerine göre satılabilir. Hı hı. Şartlar yerine gelir ise, şartlar tahakkuk ederse. Evet. Burada da şimdilik vakıflar bunu satmış. Tabi bu vakıfların bunu satması İslam'ın on gördüğü şartlar doğrultusunda mı yaptı yapmadı mı bir bahsedigerdir. Yani bu konuyu bilemeyiz. E, varsayalım İslam'ın usulüse uygun bir şekilde bunu yapmışlarsa bunda bir sıkıntı olmayacak. Ama İslami usule uygun bir şekilde bunu yapmamışlarsa o alacak olan kimse bundan geri durmalı, almamalıydı. Ama bu kardeşimiz diyor ki alandan ben aldım. Evet. E, bunu tabii biliyor muydu, bilmiyor muydu? Buna göre de meselede farklılıklar arz edilebilir. Bir de şöyle bir şey vardır ki e, fetva kişinin muhayyer olduğu yerde sual edilir. Yani yapıp yapamayacağın veya yapıp yapmamada serbest olduğun bir nokta. E, karşısındaki kişi bir kurum, devlet kurumu ve devlet kurumu ben bunu senden alacağım diyor. Yaptığı akde bozmuş Neye göre bozmuş, nasıl yapmış? Resmi makamların bileceği bir iştir. Evet. Bundan dolayı ben bu bedeli senden alacağım diyor. Bu noktada sizin işte benim o bedeli vermem ona helal midir, değil midir diye sual, yersiz bir sual olacaktır. Çünkü kişiye tahallük eden bir şey değildir. Yani siz hukuksal çerçevede eğer burada bir mağduriyetten bahsedebiliyorsak, bir mağduriyet söz konusuysa onu resmi makamlarda onun hali üzerine çalışırsınız. Belki o anlamda mı soracağım? Caiz Hani hiç uğraşmayayım. Eğer yaptıkları doğru bir şey değilse benim almam gerekiyorsa bu parayı, ben de mahkeme yoluna gideyim, mağduriyetim olmasın diye acaba? Şimdi parayı almaktan daha ziyade burada kira bedeli istiyor karşı taraf. Yani evet. bir satış yapılmış zamanında ve satış fesk, edilmiş. Hı -hı. E, fesk edildiğinden dolayı da geçmişe dönük olarak da bu zaman zarfinde işgal etmiş, kabul ediyor. Ve bunun işgaliye İşken bedeli deniz. olarak menfaatin tazmini. Evet. İşte bunda diyoruz ya bu satış gerçekten bir satış ise, meşru bir satış ise burada işgaliye'den bahsetmemiz mümkün. Hı -hı. Değil. Ki bu alandan almış deniyor. Yani bizatihi hmm. belki de vakıf olduğunu bilerek oraya almamıştır. Hmm. Bu da bir e, göz ardı edilmemesi meseledir. O yüzden meselenin daha fazla hukuksal boyutu doğrusunu hareket etmekte fayda vardır. Evet. E, daha fazla detayla alakalı birebir kişinin e, irtibatlanması daha hoştur. Ama tabii dedik ya karşısı bir kurumdur ve kurumun böyle bir hassasiyeti yok ise yani fetva soran burada kurum değil, hmm. fetva soran e, mağdur konumunda Ma. olduğunu iddia eden bir şahıs. Ve her halükarda bunu kendisinden talep edilip ve verecektir. Bu noktada pek delinecek bir şey de kalmamıştır. Yani böyle bir durumda illa ki sonuçta satılan yerin bir tapusu vardır. Veya nasıl Topu şartlar... Tapu feskedilmiş diyor ama zaten Evet. Işte, yani bunlarla alakalı e, neler yapılabilir? Yapması lazım. Eğer gerçekten bir satış yapılmışsa mücadelesini evet. verebilir e, hukuki anlamda. Ama diğer türlü de e, tabii ki e, ortada böyle bir şey yoksa... Yani bile... Mesela fıkhi boyutu bu anlattığımız yöndedir. Evet. Ötekisi ise resmiyetle alakalıdır. Hı -hı. Orada diyecek bir şeyimiz yoktur. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Borsada varant diye bir şey var. Bu caiz midir diye sormuşlar. Tabii öncelikle biz borsa meselesini daha evvelki programlarda detaylı bir şekilde anlatmış idik. Ve netice olarak da günümüz sisteminde borsada alım satım yapılan hangi evrak türü olursa olsun bu, bu sistemin içine girmenin caiz olmayacağını ifade etmiştik. Gerekçeleriyle beraber, anlatımlarıyla beraber. Bahse konulu olan sıkın sistemde de herkes aslında caiz olmayan bir sistem. Evet. Ama sadece bir yalın anlatım olarak baktığımız zaman bu mesele menkul kıymetli evrakın opsiyon haline dönüşmesi. Yani bir nevi borsa sisteminde sigortadır. E şöyle diyelim, e belli bir zamana kadar o senede alma veya satmada muayyen bir fiyat üzere alma veya satmada taahhüt edilmesi. Hı. Yani bu zaman zarfında işte olası olağanüstü bir durum söz konusu olduğunda bu sizi ilgilendirmeyecek, bu size yansıtılmayacak. Siz mı? aynı fiyattan alma veya satma hakkına sahip olacaksınız. Evet. Yani bir nevi garantileme, sigortalama sistemi ki sigorta sistemi zaten problemli bir sistem. Evet. Nerede kaldı ki bu borsa sisteminde icra edilmesi problem üzerine bir problem oluşacağı için zaten fetva verilecek bir durumda değildir. Evet. Hocam bazen böyle bar, borsada veya işte ee, hani faizi bankada parasını koyan kardeşlerimiz oluyor. Sonradan öğreniyor ki bunlar caiz değil. Bu parayı kullanmasının da caiz olmadığını biliyor. Bunu işte dedik ya hayır hasanat yapabilir, evet. işte bir yerlere verebilir. Bunu eşine dostuna bir şekilde Şimdi şöyle söyleyelim, söyleyelim. Haram olan bir para ne yapılmalıdır? Hı -hı. Haram olan paranın sahibi belliyse zaten sahibine iade edilmeli. Hı -hı. Sahibi belli değilse ki banka gibi durumlarda oraya verilmesi e, o faizli bir müesseseye yardım olacağı evet. için bu doğru değil. Oradan alınmalı. Hı -hı. E, kişi onu ihtiyaç sahiplerine tasattük etmeli. Tabi burada kendisi sadaka veriyor mahiyetinde de değil. değil. Evet. Sadece haramı yememesinden dolayı şüphesiz sevap alacaktır. Hı -hı. Ama sadaka verme sevabı değil. Ee, ve karşı taraf fakirse onun bunu kullanmasında da bir mahsul lazım gelmeyecek. Veya âmeye tağlük eden bir yere de verebilir. İşte onunla olduğu suydu veya camiydi, e, tekkeydi, medreseydi bu gibi yerlerde de bunu kullanabilir. Kendi eş dostlarından, yakın akrabalarından da ihtiyaç sahibi birileri varsa onu arada verebilir. Dedik ya bu bir şekilde kendinden çıkartılması gerekli, bir şekilde e, AM'ye yönelik veyahut bir fakire gitmelidir. E, o fakirin illaki kendi akrabasının olmaması anlamında bir şart e, yoktur. Evet. Yani Derin. şey fakirlik durumu var ya hocam. Yani yakın zekat, arkadaşıdır. zekat alabilecek konumda olan her bir kimseye öğrenilir. Evet, öyle, tamam hocam. Bir başka sorumuz da bir arkadaşıma şantiye şefliği işi buluyorum. Metrekare bazında para alıyor. İşi ben bulduğum için paranın belli bir yüzdelik dilimini ben alırım diyorum. O da kabul ediyor. Komisyon tarzı bir şey sanırım. Bu para caiz midir? Eğer değilse birkaç arkadaşıma böyle iş buldum. Paralarını geri vermem gerekir mi? Öncelikle kişinin e, kara müstahak olabilmesi neyle olabilir? Bu noktada kaynaklarımıza baktığımız zaman e, fukaha 3. Başlık altında bunu inceliyor. diyor ki bir insanın bir kara müstahak olabilmesi, yani nemaya hak sahibi olabilmesi şeyden biriyledir. iledir. Ya malik olmalıdır, yani mal sahibi olmalıdır. Kendi malıyla yapılan bir ticaretten kaynaklanan bir nema olmalıdır. Veya amil olmalıdır, bedensel olarak, fiziksel olarak orada çalışma iş gücünü ortaya koymalıdır. Veyahut da damin olmalı, yani sorumluluk almalı bir nevi kefil olmalıdır. Bunlara birer örnek vermek gerekirse, diyelim ki ikimiz bir araya geldik, e, ticari gayeyle bir şirket aktettik. İşte 10 lira ben koydum, 10 lira siz koydunuz, bir sermaye oluşturduk, 20 liralık bir sermaye ve biz bununla bir bardak alıp satacağız veya bir eşya alıp satacağız. Bu bir ticari bir faaliyet, buna şirkete akitlenir fıkıh dilinde. Burada şimdi diyelim ki o 10 lirayla veya 20 lirayla bir bardak aldık. Onu 22 liraya sattık. 2 lira kardır. O 2 liradan benim hakkım olan işte %50, %50 ise kar oranımız o 1 lira benim sermayemden kaynaklanmıştır. Yani malik olduğumdan dolayı o 1 liraya hak sahibi olabiliyorum. Evet. Siz de aynı bu kabildendir. Bu mülkiyetten olan hak sahipliğine bir misal, bir örnek. Ee, peki amelle alakalı nasıl olabilir? Onu da şöyle misallendirelim. Ee, diyelim ki benim param var, sermayem var ama ticaret yapabilecek kapasitem yok. Sizin ise paranız yok ama ticari yapabilecek ticaret yapabilecek bir kapasiteye sahipsiniz. Ben size para veriyorum. Diyorum ki al bu parayı, bu parayla ticaret yap. Ee, elde edeceğin karın yüzde şu kadarı benim, yüzde şu kadarı senin ee, sermaye çıktıktan sonra. Ha, bir zarar gelirse de zarar önce kâra yansıtılır, Kar bu zararı karşılamazsa sermaye yansıtılır. Siz cebinizden bunu ödemek zorunda değilsiniz. Buna fıkıh dilinde mudarebe ortaklığı denir. Yani emek sermaye ortaklığı. Peki bu noktada şimdi benim size vermiş olduğum paradan siz ticaret yapıp elde ettiğiniz kara benim müstahak olmam neden kaynaklanmıştır? Benim malımdan olduğundan, yani malik olduğum için. Sizin o kardan hak sahibi olmanız ise ameliniz olduğundan dolayıdır. Yani bedensel bir güç sarf ettiniz. Buna e, amele misaldir, örnektir. Bir de daman vardır. Yani sorumluluktan kaynaklanan e, kişinin e, oradan hak sahibi olabilmesi. Diyelim ki siz bir sanatkarsınız, tuğla ustasısınız veya çatı ustasısınız. Ben de farklı bir alanda farklı bir ustayım. Veya aynı alandayız, önemli değil. E, biz e, dedik ki gel bir ortaklık yapalım, iş alalım. Piyasadan iş kabul edelim kendi alanlarımızla alakalı. Bu iş kah senin işin de olabilir, kah benim işim de olabilir. Yaptığımız zaman alacağımız ücreti aramızda pay edeceğiz. Buna da şirketi tekabül denir fıkıh dilinde. Ee, şimdi diyelim ki siz çatıcıydınız veya boyacıydınız. Ee, vatandaşın biri geldi, boya işleminden bana bahsetti. Ben de işe aldım ve siz bunu yaptınız. Elde edilen paradan benim de hakkım var, sizin de hakkınız var. Sizin hakkınız neden kaynaklanmıştır? Ameliniz var. Amelinize mukabildir. E peki ben orada çalışmadım. Ben boyadan anlamıyorum. Benim oradaki ücret almam neye mukabil? Burada da daman vardır. Sorumluluk vardır. Hmm. Yani varsayalım sizin yaptığınız işte bir sıkıntı olduğu zaman o müşteri beni tanıyacak. Evet. Beni muhatap kabul edecektir. Ve sorumlu olarak beni tutacaktır. İşte benim bu sorumluluğumdan dolayı yapılan bu işten ücret almam caiz olacaktır. Hmm. Yani netice olarak İslam fıkında bir insanın ücrete müstahak olabilmesi dediğimiz gibi ya amelinden... Ya malik olmasından yani malından veyahut da daman dediğimiz sorumluluktan kaynaklanmalı. Evet. Bu üç şeyden hiçbiri yok ise, yani bir tanesi dahi yok ise, bu kimsenin orada bir paha alması, bir bedel alma hakkı yoktur. Evet. Yani ben diyelim ki e, siz boyacıydınız, ben size iş buldum. E, diyorum ki bak kardeşim işte falancı kişi yapsın dedim ama hiç sorumluluk kabul etmem, hiçbir şey yapmam, bedensel olarak da hiçbir çalışmam da yoktur. Benim bu sizin yaptığınız işlemden ücret almaya hak sahibi değilim. Şimdi soruyu bu şekilde değerlendirecek olursak, e, diyor ki ben e, iş buluyorum, şantiye işi buluyorum diyor. Ve bundan dolayı o kişiden ücret alıyorum. E, tabii bunların aralarındaki diyalogda, eğer işte yani bir işverenin bu kişiyle olan diyaloğu, işçinin bu kişiyle olan diyaloğu. Hmm. İşte işveren git bana sen e, bir adam bul. Burada çalışacak şu vasıflarda bir adam bul, ben sana şu kadar ücret vereceğim derse onun vekilidir. Ücretli vekalettir ki bunda bir sıkıntı olmaz. Veya evet. Ve işçi bana bir iş bul, çalış, bedensel olarak bir şeyler yap, bundan dolayı ben sana bu ücreti vereceğim derse bunda da bir sıkıntı olmaz. Yeter ki burada verilecek olan ücret belirgin olsun, malum olsun. Ama böyle bir şey yokken, yani hem oradan hem buradan alıp da hiçbirinden böyle bir vekalet yok tarzında olursa bu doğru bir kazanç olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da, geçim aylarda bir vaz dinlerken namazı yıllarca iftita tekbiri almadan kıldığımı fark ettim. Bana öğretilen niyetten sonra kıyama durup Fatiha'yı ve diğer zammı sureleri okumaktı. <gülüyor> yani o tekbir haricinde namazla bir sıkıntı yoktu. Belki bana namaz ilk öğretildiğinde iftitah tekbiri de öğretmişlerdi. ama zaman içinde unutmuş olabilirim. Yetiçe itibariyle yıllarca bu tekbiri almadan namaz kılmışım. Bunun hükmü nedir? 15 senelik namazlarımı kaza etmeli miyim? Çok tuhaf bir sual hakikaten. Yani evet. çünkü insan namazı münferiden tek başına kılmıyor, ortalamda kılabiliyor, camide kılabiliyor. İnsanların kılma şeklini görebiliyor. E, bu noktada nasıl hareket yaptığını gördüğü halde e, bunu bilmemek hakikaten zordur. Ama öyle veya böyle meseleye nasıl bakmamız hmm. gerekir? E, namaz için e, farzlar vardır. Bu farzların bir kısmı şarttır. Bir kısmı ise rükündür. E, ki biz bunu hani e, işte e, Sibyan medreselerinde işte da e, yaz kurslarında e, altısı içinde altısı dışında namazın 12 şartı hmm. vardır şeklinde öğrenmiş veya öğretiyor idik. Ee, i̇çinde olan şartlar, dışında Kesinlikle. olan şartlar, iftihat tekbiri içinde midir, dışında mıdır? Ee, gerçi o elimizdeki ilmal kitaplarına baktığımız zaman içindekiler gibi değerlendirilse de bu Hanefi fıkında tartışılan bir mevzudur. Ee, müştehit imamlar arasından yani bazısı bunu şart kabul etmiş, bazısı bunu rükün kabul etmiştir. Yani namazın içinde olan bir rükündür veya namazın dışında olan e, bir şarttır şeklinde e, farklı iki görüş var. Tabi bu görüşün de aslında e, semeresi de vardır. E, yani birçok semeresi vardır. E, namazın e, iftihat tekbiri rükün olması içinden olmasını gerektirir. Şart olması ise dışından olmasını gerektirir. Hı. Buna göre bir insan varsayalım öğle namazı daha vakti girmeden, öğle vakti girdi zannıyla öğle namazını kılacak olsa, daha sonradan ki öğrensek ki daha henüz vakit girmemiş kıldığı bu namaz, Nafil olarak sahih olur mu olmaz mı? Hı. Yani namazın vasfı şüphesiz bozuldu. Çünkü vakit girmemiştir. Peki aslı da bozuldu mu bozulmadı mı? Evet. Bu noktada işte iftihat tekbiri e, namazın şartıdır. Yani haricinde olan bir şartıdır dene, diyenlere göre bu namaz nafil olarak sahih olur deniyor. Çünkü iftihat tekbirini farz için alması namazın nafil olmasına mani değil. Tıpkı evet. farz namaz kılmak için abdest aldınız o abdestte nafile namaz kılmanız Hı. gibi. Ama iftihat tekbirini namazın rüknü görenlere göre ise, e, yani içinde olması gereken bir şart gibi görenlere göre, bu namazın vasfı bozulduğu gibi aslı da bozulur. Hmm. Niye? Çünkü e, namazın bir cüzüdür. İftihat tekbirini siz, yani namazın içinde bir bölümünü farz namaz için yaptınız ama diğer bölümleri ise nafile olmuştur. Hmm. E, bu teceziyi kabul edemeyeceğinden dolayı bu namazın aslı da bozulmuştur. Tabi bu fıkıhtaki bu tartışmanın yansıyacağı noktadır. Öyle veya böyle. Peki sorumuza geldiğimiz zaman bu kardeşimiz e, iftihat tekbirini hiç almadan namaza durdum diyor. Hı hı. E, yani şartı yerine getirmemiş veya rüknü yerine getirmemiş ki gerek şart olsun gerek rükün olsun bunun yerine getirilmemesiyle bu namazın sahih olmayacağı aşikardır. Ama tabii şunu da e, vurgulamak gerekir. İftihat tekbirinden kastı nedir? Yani elleri kaldırmak mıdır yoksa namaza girmeden önce Allahu Ekber demek midir? Yani elleri kaldırmak olarak anlıyorsa elleri kaldırmak sünnettir. E, bu sünneti terk etmek ise namaza halel getirmez. Ama bizzat iftihaz tekbiri, o tekbiri almadan direktmen hmm. işte Subhaneke Fatiha e, şeklinde namaza başlamış ise e, bu durumda hakikaten namazın rüknü veya şartı yerine gelmemiş olacağından dolayı bu namaz sahih olan bir namaz değildir. Evet. E, yapılması gereken öğrenildikten sonra bu namazların kaza edilmesidir. <gülüyor> Ee, ve geçmişte bu şekilde kılınan namazlar tabii ki sahih kabul edilmez. Yani ama bu bir mazerettir, mazereti kabul edilir edilmez. Bu indi Allah'tadır, burada diyecek bir şeyimiz olmaz. Ama kötü bir niyet olmadıkça da Mevla Teala Hazretleri inşallah ona karşılık, ona mükafatında verir i̇nşallah. temennisi içindeyiz. Ama bundan sonra hem o namazlarını kaza etmeli hem bundan sonraki namazlarını da ona göre riayet ederek kılmalıdır. Evet hocam. Aslında en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bazı çok bildiğimiz şeyleri aslında bilmiyoruz. Dinlemiş Özellikle olmuşsa. namazla alakalı geçen de yine yaşadığımız bir olaydı. Bir arkadaşımız yanımıza akşam namazını eda etti. Dedim ki ben herhalde yanlış anladım üç rekat kılacaktın, iki rekat kıldın dedim ona. O dedi ki yok dedi ya, üç rekat kıldım dedi. Hatta dedi zammı sürelerini sayayım dedi. Birincisinde şunu okudum, ikincisinde bunu okudum, üçüncüsünde bunu okudum dedi. Dedim üçüncüsünde zammı süre yok. E yok dedi, ben hep böyle kılıyorum dedi. Evet. Şimdi mesela böyle durumlar var hocam. Ee, özellikle mesela camilerdeki değerli hocalarımız, imamlarımız bunlara birazcık daha cemaati yönlendirirse, namazların kılması noktasında, cemaatimizde hani tembelliğimiz var, gidip hocalarımızdan öğrenmesi lazım. Hangisi evet. doğru, hangisi yanlış. Bir de utanma şeyi var hocam, sorunu var. Evet. Utandığı için soramıyorlar. En azından bu şekilde bir e, öncelik yaparsalar imam e, büyüklerimiz, e, en azından cemaatte bu yanlışlardan kurtulmuş olur. İnşallah. Belki bir anlamda. Tabii o da lazımdır. Bir de her bir Müslümanın kendi ilmi halini bilmesi farzayındır. Evet. Yani namazım nasıl olmalıdır, orucum nasıl olmalıdır, abdestliğimi, kustüm nasıl olmalıdır Hı. bunu bilmek zorundadır bundan kaçış mümkün değildir. Dolayısıyla e, akşam dersleri işte veya hafta sonları dersleri veya evde işte e, hanımla, çoluk, çocukla hep beraber otururken işte bir yarım saat, bir on dakika bir ilmihal okuyalım. Evet. Baştan beri açılır, hepimizin evinde olan Ömer Nasuh Efendi'nin ilmihalini açarız. Oradan baştan beri e, okuma yapılabilir. Karşılıklı istişareler yapılabilir. E, tabii aslında bu çerçeveyi biraz daha genişleterek, işte mahallemizin e, camisine giderek, oradaki Hoca Efendi'yi ikna ederek e, gençler toplanır veya işte cami cemaat toplanır e, namazdan sonra... Sonra bir 10 dakika yastı namazından sonra olabilir, sabah namazından sonra olabilir, ne zaman müsaitse bir 10 dakika İlmahal dersi. Evet. E, bu gibi sıkıntıların önlenmesine de çok büyük etken olur inşallah. En azından biz önce olalım, sonrası Hı. devamı gelir inşallah. i̇nşallah. Ee, kısa bir ara geçeceğiz inşallah hocam. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmahal programımız birazdan devam edecek. Sizler de sorularınızı ilmahaliyet.dealegül.tv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programımıza devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz da, e, ben telefonla mal alıyorum, bazen bu malı hiç görmeden satabiliyorum. Geçenlerde bir arkadaşım ziyaretime geldi ve bana bu şekilde ticaret yapmamın uygun olmadığını söyledi. Biraz araştırdım ancak muhayyerlik olmadığını gördüm. Bir de menkul ve gayrimenkul ayrımı yapılıyor, kafam karıştı. Bu konuyu izah edebilir misiniz? Evet. Tabii e, bu konuyu iki başlıkta ele almak gerekir. Evet. Bir, satın almış olduğunuz bir malı görmeden satma meselesi. iki satın aldığınız bir malı teslim almadan satma meselesi. Kardeşimizin araştırıp da işte menkul gayrimenkul bir de muhayyerlik meseleleri bu iki konuyla alakalı tabii ki karıştırma da bu yönde olmuştur. Öncelikle ikinci meseleden başlayacak olursak, yani satın almış olduğu bir malı kişi teslim almadan bir başkasına satması caiz midir, değil midir? Ee, bu noktada e, mezhep imamlarının ittifak ettiği bir nokta var ve ihtilaf etmiş oldukları meseleler var. İttifak ettikleri nokta şudur, satın alınan şey e, hububat ise, yani buğday arpa bu emsal bir mal ise bunun teslim alınmadan satışı mümkün değildir. Bu konuda ittifak vardır. Muvatta da bununla alakalı birçok hadis-i rivayet edilmiştir. E, ve hemen hemen, hatta usul kitaplarımızda icma bahsi ele alınırken, e, icmanın senedi, yani icma neden kaynaklanabilir, işte arkasında nasıl olabilir, arkasında e, mütevatir bir haber olabilir veya ahad dediğimiz e, haberi vahid bir hadis-i şerifte olabilir. Yani misal bu verilir. Yani bu noktada gelen hadis-i şerif ahad olmasıyla beraber, bütün imamlar, müştehit imamlar bu noktada ittifak etmişlerdir. Bu noktanın ötesinde diğer mallarda da peki bu mesele aynı mıdır değil midir? Burası ise e, tartışmalı. İmam Muhammed e, demiştir ki bu ayrım yoktur, geneldir. Her türlü malda kabler kabız teslim yani teslim almadan satmak veya tasarrufta bulunmak caiz değildir demiş. Ee, İmam Malik bunu sadece e, hububatı endeksemiş. Hububatın dışında kabler kabız tasarruf caiz olduğunu söylemiş. Yani kabızdan önce tasarruf caiz olduğunu söylemiş. Ee, Ahmed İbni Hanbel işte e, keyli veya vezni dediğimiz ölçülebilen veya tartılabilen mallarda teslim almadan satış caiz değil. Ama bunların dışındaki mallarda caiz olduğunu söylemiş. Ebu Hanife rahimahullah ise meseleyi daha farklı bir cenaha çekerek menkul ve gayrimenkul ayrımını yapmıştır. Aslında menkul ve gayrimenkul de değil de helakı nadir olan helakı gayri nadir olan. Bunu birkaç örnekle anlatmak isterim. Ee, mesela diyelim ki ben bir malı satın aldım. Satın almış olduğum malı daha karşı taraf bana teslim etmeden o mal helak olsa, telef olsa o kişiyle aramızda alışveriş yok gibi kabul edilir. Dolayısıyla ben ona bir para ödeme zorunluluğum olmaz, o da bana o malı temin etme zorunluluğu olmaz. Ödemişsem de o paramı bana geri iade eder. Şimdi bu noktadan hareketle diyelim ki ben bir kişiden bir malı satın aldım, akdi yaptık, icap ve kabul yapıldı, irade beyanında bulunduk ama daha henüz malı teslim almadım ve teslim almadan o malı ben bir başkasına satacak olur isem, bu durumda o başkasına o malı teslim etmeden malın helak olmasıyla aramızda alacak, verecek, kalmayacak ve ben bu kişiye o malı teslim edemeyeceğim. Ve dolaylı olarak bu kişi zarara uğrayacaktır, evet. zarara e, sevk edilmiş olacaktır. İşte bunu önleyebilme adına Ebu Hanife Rahimullah demiştir ki, o mal, Helakı nadir olan mallardan mı yani helak olması muhtemel olan mallardan mı yoksa helakı gayri nadir mi yani helak olması nadir olan mallardan mı? Bu da e, kitaplarımızda menkul ve gayri menkul gibi ayır, e, ayırma edilebiliyor. Yani bir bardaksa bu helak olması e, nadir değildir, gayri nadirdir veya menkul bir malsa helakı gayri nadirdir, helak olması muhtemeldir. Ama bir tarla ise, bir arazi ise bunun helak olması olabilir ama nadirattandır. Dolayısıyla gayrimenkullerde kişinin teslim almadan o malda tasarruf yapması caizdir demiş Ebu Hanife, hmm. Rahimullah. İmam Ebu Yusuf, Rahimullah da aynı bu görüşü paylaşıyor. Ama menkul olanlarda ise yani taşınır mallarda ise kişi onu teslim almadan satması caiz değildir demiştir. İmam Muhammed ise böyle bir ayrım yapmaksızın, Rahimullah... Her halükarda hangi tür mal olursa olsun teslim almadan o malda tasarruf yapmak kesinlikle caiz değildir görüşünü. Hadis-i şerifte ifade edilen hububatı genelleştirmiş Bu ceffel kalem söylenmiştir. Yani itirazi bir kayıt değil, vifaki bir kayıttır. Dolayısıyla bütün mebilere şamil olduğunu ifade etmiştir. Şimdi kardeşimiz ben bir malı alıyorum, görmeden satıyorum derken görmemekten kastettiği teslim almadan mı? Yoksa gerçekten göz görmesi olmadan mı? Çünkü teslim ile görmek farklı şeylerdir. Hı -hı. Yani teslim almış olabilirsiniz ama görmemiş olabilirsiniz. Evet. Nasıl olabilir? Ee, i̇şte siz gönderdiğiniz veyahut da onların göndermiş olduğu kargo sizin deponuza onu indirmiştir. Hı -hı. Ve sizin deponuzdan onun teslim alınması malın sizin tesliminizi tahakkuk etmiştir. Hı -hı. Ama siz deponuza inip malı görmemiş olabilirsiniz. Veya yüklü maldır, konteyner içindedir. Konteynerin açıp da mallara bakmamış olabilirsiniz. Evet. Yani teslim almak ayrı bir şeydir, görmemek evet. ayrı bir şeydir. Ayrı bir şey. ee, peki teslim gerçekleşmeden eğer bu malların alım satımı yapılıyorsa bu doğru değildir. Evet. Bu bahsettiğimiz e, ihtilaftan kaynaklanarak. Evet. Ee, ama gayrimenkul ise bu. Ebu Hanife Rahimullah'a göre bu noktada izin vardır. Ee, Kabriler kabız. Yani teslim almadan önce de tasarruf yapması mümkün olabilir. Peki bu bizatihi göz görmesiyle alakalı ise... Hanefi mezhebine göre bir malı satmak için onu görme şartı yoktur. Tıpkı bir malı almak için görme şartı olmaması gibi. Yani ben sizden hiç görmediğim bir malı satın alabilirim. Siz de bana hiç, hiç görmediğiniz bir malı satabilirsiniz. Sahip olduğunuz bir mal ama. Yani sizin mülkünüzde olan bir mal. Buna bir yine misal vermek gerekirse, diyelim ki sizin dedenizden, sizin memleketinizde bir arsa kaldı size. Ee, yerinde bilmiyorsunuz veya o arsayı görmediniz. Ben ise orada komşuyum biliyorum. Size telefon açıyorum. O arsa bana yarar. Onu bana satar mısın? Siz de bana onu satıyorsunuz. Görmediğiniz bir yeri sattınız. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu yok. Veya ben sizden görmediğim bir şeyi satın alıyorum. Evinizde bir kitap var veya işte bir arabanız var. Bana anlattınız. Şu şu vasıflarda. Her şeyi çok güzel. Şöyledir böyledir. Ee, o derece anlattınız ki ben o mal hakkında bilgi sahibi oldum iyi onu ben bu kadar bedeli alırım. size de sattım dediniz ve alışverişi bitirdim. Evet. Bu durumda ben görmediğim bir malı satın almış oldum. Ancak e, burada görme durumumda benim için hıyar diye tabir ettiğimiz görme muhayyalliliği evet. vardır. Yani alıp almama konusunda bir serbestlilik vardır. Almaya da bilirim gördüğümde. Çünkü şerif şerif bu hakkı vermiştir. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men, e, men iştera ma'lem yara fe leul hıyaru idara ahu Kişi görmediği bir şeyi satın aldığında onu görmesi durumunda muhayyerlik hakkına sahip olur. İsterse geri verme hakkına sahiptir. Evet. Bu müşteri içindir ama satın alan kimse içindir. Evet. Kişi görmediği bir malı sattığında ise onu görmesi durumunda aktığı bozma hakkına sahip değildir. Evet. Aa, böyle iyiymiş. Yani satmıyım. ya ben bunu böyle bilseydim satmazdım Hı -hı. şeklinde e, bu bayi tarafından yani saçı, Hı -hı. satıcı tarafından böyle bir serbestlilik yoktur. Ama alıcı tarafından ise böyle bir serbestlilik e, vardır. E, bu noktada fıkıh kitaplarımızdan sahabe arasında olan e, bir diyalog aktarılır Hı -hı. ve hakemlikten bahsedilir ve hakemliliğinde muhayyerliğin müşteriye tanındığı satıcıya tanınmadı söylenir ve bu sahabe huzurunda olur ve bu nevi bir nevi icma-i sükuti dediğimiz, sükuti bir icma oluşur. Dolayısıyla yani meselenin görmeyle alakalı meselesi bu yöndedir. Şimdi bu kardeşimizin sualinde de işte ben telefonla bazen mal alıyorum, onu görmeden bir başkasına satabiliyorum diyor. Mal kendine gelmeden gönderiyor ha, mu? görmemekten kastettiğin nedir? Bunu dediğimiz gibi irdelememiz gerekir. Görmemesi teslim almamasıysa bu mümkün değil. Bu caiz olmaz. Ama teslim alıp da görmediyse bunun görmemesinin bir önemi yoktur. Satışı mümkündür. Ama gördükten sonra ben bunu bozuyorum deme hakkına da sahip değildir satış yaptıktan sonra. Şöyle bir şey oluyor hocam. Bazen işte un alıyorsunuz ee, toptan. İşte diyor ki işte bana 100 çuval un. E, senden satın aldım. Tamam kardeşim. Markası şu, cinsi bu. Ondan sonra 100 tane ama diyor, işte benim çuvallarım senin dükkanında kalabilir mi diyor. O dükkanında kalıyor. Ben diyor buradan lazım oldukça alayım, satayım şeklinde. Karşılıklı böyle bir anlaşma yapıldığı zaman evet. da Şimdi teslim söyleyeyim. almış gibi oluyor, mu? hiç görmedi halde. Teslim almadı halde diyelim ona. Yani, yani. fiziksel teslim. Hı -hı. Şimdi teslim dendiği zaman buna fıkıh dilinde kabız deniyor. Evet. Bu da iki kısımda irdelenir. Hakiki kabız, hükmü kabız. Hakiki kabız bizatihi malı eline almak demektir. Hükmü kabız ise tahliye dediğimiz kişinin onu alabilmesine olanak sağlamak. Evet. Yani diyelim ki bu bardak bana aitti, bunu masaya koydun, buyur dedim Suat Bey bunu alabilirsiniz dedim ve sizin onu alabilmenize imkan sağladı. Bu durumda alma imkanınız olduğu halde almasanız bile bunu aldı kabul edilir, Hı. teslim gerçekleşti tamam. kabul edilir. Şimdi burada da e, depodaki malını size satıyor kişi ve sizin onu almanıza imkan tanıyor. Siz de malın yanındasınız. Diyorsunuz ki tamam ben bunu aldım, alışveriş bitti ama bu burada kalsın. Emanet olarak kalsın. Karşı tarafta bunu kabul ediyor. Bu siz teslim aldınız kabul edilir ve bu noktadan sonra onlarda satış yapmanızda bir sıkıntı olmaz. Hatta bunun şöyle bir semeresi daha vardır. E, diyelim ki kişiden, toptancıdan siz onları aldınız ve kendi ambarınıza indirmediniz. Toptancınızın deposunda duruyor. Ve toptancınızın deposu Allah muhafaza su bastı, onlar helak oldu, telef oldu. <gülüyor> Kimden gider? Satıcıdan mı gider, müşteriden mi gider? Müşteriden. Eğer kabız gerçekleşmiş ise, yani teslim gerçekleşmişse müşteriden gider. Evet. Ama teslim gerçekleşmemişse satıcıdan gider, arada alışveriş yok gibidir. Evet. Peki bu teslim neyledir? Biraz önce bahsettiğimiz ya hakiki teslim, veya hükmü teslim. Hı. Yani ben sizin onları almanıza olanak sağladım, imkan sağladım, alma imkanınız olduğu halde tamam bunlar burada kalsın dediyseniz siz teslim aldık kabul edilir ki bu saatten sonra sizin mülkünüzdedir. Helak olması durumunda da sizden gidecektir. Evet. Benimle hiçbir bağlantısı, hiçbir alakası olmayacaktır. Kurban zamanında bu gibi Hı. sualler Çok aslında olur. çoklukla karşılaşabiliyoruz. Hı. İşte hayvancıdan kişi hayvanı satın alıyor. Diyor ki işte Arife gününe kadar burada kalsın, Arife günü ben bunu alacağım. Hı. Ee, o kişi de tamam diyor. Bu, o esnada hayvan hastalanıyor, ölüyor. Veya kendi aralarında kavga yapıyor, zarar görüyor. Sakattan Kimden yani. gidecektir? Öteki diyor ki beni ilgilendirmez. Ben Arife günü sağlam hayvanımı isterim. Öteki diyor ki ya ben bunu sana sattım, alsaydın, alsaydın. E, şeklinde. Bu da aslında biraz önce bahsettiğimiz konuyla irtibatlı. Yani hayvan sahibi onu sizin almanıza olanak sağlamış, imkan sağlamış. Siz buna rağmen tamam bunu aldım ama burada kalsın demişseniz, bu müşterinin teslimi tavuk etmiştir yani teslim alması tavuk etmiştir satıcıya ise emanet olarak verilmiştir evet. emanetin herhangi bir e, taatisi olmadan yani hatta açması olmadan helak olması durumunda ise burada o kişinin herhangi bir ödeme zorunluluğu da olmayacaktır. Kesinlikle yok. Evet hocam. Bir başka sorumuz da. İslam'a hizmet yapan bir vakıf kurumunda kişiler vakıf bilgisayarlarından özel olarak bir şeyler izleyebilir. Facebook veya YouTube gibi kanallarda vakit geçirebilirler mi? Kısacası vakıfın bilgisayarlarından özel hayatımızı ilgilendiren, keyfiyet arz eden durumları yapabilir miyiz? Şahsen bu konuda yanlış yapıldığı kana kanaati bende oluşmakta diye sormuş. Evet. Maalesef bu hemen hemen hepimizin içinde düşmüş olduğu hatalardan bir tanesi. Evet. Yani kardeşimiz bir nebze buna temas etmek istemiş. normalde kaynaklarımızda fıkıh kitaplarımız özellikle İbn Abidin'de mütelaa ettiğim bir mesele. Eee abdestte israf haramdır. Her şeyde israfın haram olması gibi. Ancak deniyor ki o israf etmiş olduğu su insanların abdest alması için umuma ait olan bir su ise yani vakıf ona göre vakfedilmişse oradaki haramlılık özel mülkteki haramlıktan daha fazladır. Bu çok önemli bir şeydir. Yani sizin kendi evinizdeki israfınız günahtır ama âme'ye tavlik eden yani bir camide, bir medresede veyahut işte bir vakıfta, bir hayır kurumundaki israfınız daha da büyük günahtır. Şimdi size tanımış olan bir bilgisayar vardır, vazifelisiniz veya işte bir paket internetiniz vardır. Orada o hayır işlerini görmek için bu sağlanmış ve bunu hiç tanımadığınız kişiler bunun maddi külfetini üstlenmiştir. Ve siz burada o vakfın işini, hayır işini değil de şahsi işinizi onunla görmeniz durumunda burada hiç tanımadığınız kişilerin hakkına tecavüz etmiş olursunuz. Bu noktada ciddi anlamda titiz davranmak gerekir hocalarımız sohbetlerinde anlatır. Hazreti Ömer'in misalinde selam verip de selamı almaması, sonra kandili söndürüp ondan sonra selam başka bir kandili yakıp sonra selam alması. Hmm. İşte sorulduğunda ya emrel niye böyle yaptın? İşte o kandil devlet kandiliydi. Kendi kandilimi yaktım ki bu özel e, devletle alakalı bir konuşma değil, şahsi bir konuşmadır. E, bunda şahsi malımdan karşılanması. Yani bu bir vaaz nasihat olarak anlatılır evet. ama bunun bir irti, yani gerçekten tatbiki olması gereken bir şeydir. Ahmet tahallük eden, umuma taallük eden, hizmete taallük eden bir şeyi kesinlikle şahıs adına kullanılması e, son derece yanlıştır ve dediğimiz gibi israf noktasında bile ki bunu camilerde, özellikle medreselerde görebiliyoruz. İşte ışıkları yakık bırakılabiliyor, sular açık kalabiliyor veyahut da işte bir takım yiyecekler israf olabiliyor. Burada e, her daim hocalarımızın şunu terkin etmeleri gerekir. Yani sizin özel evlerinizdeki israfınızdan daha şiddetlidir buradaki israfınız. Çünkü hiç tanımadığınız kişi yarın ahirette size hesap soracaktır ondan dolayı, evet. oraya yardım edenlerden. İnşallah bu konuya da ciddi anlamda dikkat etmek gerekir. İnşallah. Kardeşimizin bu hatırlatması da bir nevi vesile olmuş oldu bunun duyurulmasını inşallah. Evet. Peki böyle bir şey yapılmışsa hocam, bunun... E, bedelini ödemek gerekir mi? Tabii ki orayı ödemek gerekir. E, hatta fazlasıyla, fazlasıyla dahi ödeyerek o, o şeyden, o haktan bir şekilde ha, kurtulmak gerekir. Ama ben hem bedelini ödeyeyim hem böyle yapayım demek de doğru bir şey değildir. Ha, bedelini ödeyerek yapsam olur mu deseler? Yok, o öyle, da, ona olur. da girmek doğru değil. Çünkü evet. o kurum onun satışını yapan bir kurum değildir. Hı hı. Orası hayır kurumundur. Hayır için kullanılması için e, ihtas edilmiştir, vaz edilmiştir. Evet. Onu farklı alanlarda kullanmak doğru, doğru olmaz. değil. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da. Geçmiş senelerde oruç kazalarımın olması sebebiyle bu kazalarımı aksatmadan aylar boyunca her gün sıralı tutmam caiz midir? Konu yazacak olursak kazalarım e, olması sebebiyle kış aylarında 5 ay oruç tutuyorum ama bazen zorlanıyorum. Halsizlik ve uykusuzluk durumum oluyor demişler. Bu konuyla alakalı bilgi istemişler hocam. Şimdi caiz midir değil de herhalde e, vacip midir mi sorması gerekiyor? Tam anlayamadım. Yani kişi Kaza borçları var, oruç borçları var. Bu oruçlarımı kaza ederken peş peşe tutmam gerekir mi, gerekir mi gibi evet. sorması gerekirken caiz midir evet. diye sormuş ki gerekmez. Yani buna tetabu diyoruz peş, peş olma. Hı hı. Kazalarda böyle bir tetabu peş peş Şart değildir. Kefaretlerde bu şarttır. Hı hı. Ama kefaretin haricindeki kaza oruçlarında ise muvassadır. Ömür içinde istediğiniz bir dilimde bunu yapabilirsiniz. Yeter ki ölmeden önce borçlarınızı bitirmiş olasınız. Hı. Dolayısıyla bu kardeşimizde de yani kendisine de zulmetmeksizin, hı hı. çok fazla kendisini de sizin bir an önce oruçlarının borçlarını yerine getirebilirsiniz tavsiye ederiz hı hı. Ama burada illa ki peş peşe olma şartı diye bir şey de yoktur. Evet hocam. Bir başka sorumuza. E, evime internet bağlattım ama daha sonra yan komşum paylaşmak isteyince onlara da şifreyi verdim. E, yalnız hiçbir tür ücret almıyordum. Belli bir zaman sonra ücretli paylaşım oldu ve benim merak ettiğim interneti komşulara paylaşmak <gülüyor> caiz midir? Uydu sahibinin hakkına girme durumu var mı diye sormuşlar. Tabii meselenin e, yasal boyutunu bilmiyorum. Yani normalde bu legal midir, illegal midir. Yani bir kimse kullanıcı olarak bir internet paketi alıyor. Başka biriyle ortaklaşa bunu kullanıyor. E, veya birkaç kişi ortaklaşa bunu kullanıyor. Bu meselenin resmi boyutuyla bir bilgim yok. Ama meselenin fakir durumuna bakacak olursak, İslam hukuku açısından nasıl değerlendirilir, o açıdan konuya bakacak olursak, öncelikle e, bu sistem, bir nevi fıkıhta icara bahsine girer. Yani kiralama bahsine girer. E, çünkü uyduyu kiralıyorsunuz. E, ve uyduyu kullanmaktan dolayı işte sayaş dönüyor. Ve size o mukabilde bedel ödüyorsunuz. Hı. Veya size bir paket veriliyor. O paket mukabilinde bedel ödüyorsunuz. E, peki bu kira aktinde bir kimse birinden bir malı kiralasa... Ve o mal sahibinin izni olmadan o malı bir başkasına kiraya verse bu caiz midir, değil midir? Evet. Aslında bize yönelik taraf budur. Hı hı. Bu suale cevap bulmamız gerekir. Ee, tabii burada şöyle bir parantez daha açmak isterim. Ee, o sizden kiralamış olduğum yeri bir başkasına kiraya vermem konusunda fetva verilse bile kira yani size ödemem gereken bedeliyle karşı taraftan alacağım bedel aynı para cinsindense Hanefi mezhebine göre fazla olması caiz olmaz. Hmm. Yani 10 liraya sizden kiraladım, 12 liraya bir başkasına kiraya verdim ve orada hiçbir işlem de ben yapmadım. Bu caiz olmaz. Hmm. Ama orada ben bir şeyler yapmışsam, işte diyelim ki oraya dekorasyon yaptım, işte bir takım alet edevat koydum ve ondan sonra 12'ye verdim. Bu olabilir Hanefi mezhebine göre veya 10 liraya kiraladım farklı bir para birimiyle onu kiraya verdim. Bu da olabilir. Aynı para birimi değildir. Yüksek olabilir. Mi? Yüksek para de olabilir ama farklı bir para birimiyle. Evet. Bunu öncelikle ifade edelim. Şimdi peki ev sahibinin yani da ev sahibi demeyelim de mal sahibinin icazeti olmadan, onayı olmadan o malı bir başkasına kullandırmaya yetki var mı yok mu? Bu noktada kitaplarımız konuyu iki başlıkta ele alıyor. Diyor ki İstimal edenin, yani kullanıcısının farklı olmasıyla farklılık oluşabilen mallar, kullanıcısının farklı olmasıyla farklılık oluşmayan mallar diye ikiye ayırıyor. Ve o dönem itibariyle buna bineğe misal veriyor. Binek, binicisine göre farklılık arz eder. Yani bir adam vardır ki çok kilosu belki ağır olsa da binicilik maharetine sahiptir, hayvana eziyet vermez. Bir adam da vardır ki biniciliği çok iyi değildir, hayvana eziyet verir. Bunu günümüzde şoförlük olarak evet. da ifade edebiliriz. Yani bir adam vardır ki arabayı çok nazik kullanır, arabaya hiç zarar vermez, e, çok uzun yıllar arabaya sıkıntı vermeden ulaşır. E, Kullanabilir. Bunu kullanabilir. Diğer bir adam vardır ki daha kısa bir zamanda arabanın birçok zarar verebiliyor. İşte yok defransenin e, yeri, yok şanzımanın yeri, yok bir takım arabayla alakalı e, teknik hatalarından kaynaklanarak veya kullanım hatalarından kaynaklanarak arabaya zarar verebilir. İşte istimal edenin yani kullanıcının değişmesiyle değişkenlilik olan mallara misal bunu verebiliriz. Bu tür mallardansa... Mal sahibinin onayı olmadan bir başkasına kullandırmaya kişinin hakkı olmaz. Hmm. Yani ben sizden araba kiraladım veya bir e, at kiraladıysam onu bir başkasına gerek kira mukabili gerek metcanen verme hakkına sahip değilim. Sizin buna onayınız yoksa, evet. onayınız varsa olabilir. Çünkü bu dediğimiz gibi kullanıcının değişmesiyle değişkenlik arz eden mallardandır. Kullanıcının değişmesiyle değişkenlik arz etmeyen mallar ki buna daireleri misal verebiliriz veya otel odalarını misal verebiliriz. E, tabii yani mümta, normal, mutat bir şekilde yani kişinin harici bir zarar vermesinden bahsetmiyoruz. Evet. Normalde şu stüdyoda siz de otursanız aynı şekilde faydalanacaksınız. Biz buradan kalkıp başkaları da gelse aynı şekilde faydalanacak. Evet. Yani burada oturma şekline göre bu stüdyoda bir ekstralık artı veya bir eksilme olmayacak. Evet. Bir araç gibi değildir. Yani kullanıcısının değişmesiyle değişkenlik arz eden bir mal değildir. Evet. İşte böyle bir mal değilse, mal sahibinin onayı olmasa da kiracı onu bir başkasına verebilir. Hmm. Peki bu noktada sualimize dönecek olursak, e, internet dediğimiz olay kullanıcısının değişmesiyle değişkenlilik arz eden mallardan mıdır yoksa böyle değil midir? Yani binek gibi midir yoksa şu misal verdiğimiz stüdyo gibi Aynen. midir? E, bildiğimiz kadarıyla e, bir adam çok hırçın kullansa da kullanacağı şey aynıdır. Öteki çok belli. yavaş kullansa, çok sakin kullansa da kullanacağı aynıdır. Yani kişiden kişiye kullanılacak şeyin mahiyetinde bir değişkenlik söz konusu o. değildir. Bu açıdan bakıldığında biraz önce fıkhi kurallar açısından da konu değerlendirildiğinde o zaman burada o mal sahibini yani o olanağı sağlayan, operatörü sağlayan o kişinin İzni olmasa dahi hatta onun iznine muhtaç olmadan onu kiralayan kimse kendisi kullanabildiği gibi başkasına da kullandırmasına fıkhen izin verilir. Ama dedik ya bu konunun günümüzdeki resmiyet boyutu nedir onu bilmiyorum. Onda herhangi bir dahlim yani bir bilgim yoktur. Ama fıkıh olarak baktığımız zaman bu değişkenlik arz etmeyen bir şeydir. O zaman kişi bunu kendisi de kullanabildiği gibi bir başkasına da kullandırabilmektedir. Bir başkası kiralayan kişinin izni olmadan kullanması caiz olmaz. Hmm. Çünkü o, o kişiye bir zarardır. Evet. Yani onun paketi düşecektir, hızı düşecektir. Ama onun bilgisiyle bunu yaparsa bunda herhangi bir sıkıntı fıkhen olmayacaktır. Evet. Ama dediğimiz gibi yani her zaman şuna bilmediğimiz bir konudur çünkü. Mesele legal midir, illegal midir? Belki o operatörler bu konuda bir yasal düzenleme getirmişler midir? Bu konu resmiyetle alakalıdır, bunu bilemeyeceğiz. Evet, özellikle bununla alakalı birçok sıkıntı da yaşanıyor. Son zamanlarda insanların paylaşmış olduğu şeyler, internet üzerindeki yapmış oldukları şeyler elbette ki direkt kullanıcıyı etkiliyor IP adresine kullanıcıyı etkiliyor. Sahibi kimse direkt ona resmi makamlar ulaşıyor. Bu sebeple kime verdiyseniz artık şifrenizi onlar kullanmışsa yanlış işler yapmışsa Soruz özellikle siz sorumluluk mi? sizde oluyor. Bu anlamda da dikkatli olması lazım izleyenlerimizin. Evet. Tabii ki resmi anlamda da eğer buna izin verilmiyorsa da bunlara da uzak dikkat etmek lazım. Evet uzak durmak lazım. Vaktimizin sonundayız hocam. Son olarak doğa babına ulaşmak istersiniz. eee Muhtemeldir ki herkesin kalbinde var olan bir takım istekler, bir takım duygular vardır. Bizi dinleyenlerimizin de şu anda kalplerinde oluşmasını istemiş olduğu duyguları, istekleri vardır ki Rabbim onlara muttalidir ve biz de gıyaben dua etmiş oluruz. Rabbim tez zamanda onları ihsan eylesin inşallah. Bu vesileyle de ölmüşlerimize de rahmet eylesin, makamlarını âle eylesin, kabillerini cennet bahçesi eylesin ve bizler de o halle hallendiğimiz zaman arkamızdan hayır ile yad edecek nesiller, talebeler, arkadaşlar, eşler, dostlar bırakabilmeyi de Rabbim cümlemize nasip etsin Allah, inşallah. Allah razı olsun hocam. Gülüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, vaktimizin sonundayız. Sizler yine sorularınızı bizlere ilmihalet lalegül tv.com teradisinden gönderebilirsiniz ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sorular olabilir. Birçok e, soru var şu an e, mail adresimizde binlerce soru var. E, onları tabii ki sırasıyla cevap vermeye gösteriyoruz. Acil sorularınız olursa da onları İsmaila fetva hattını arayarak arkadaşlarımız numaraları yazıyorlar. O numaralardan ulaşarak da e, cevaplarınızı alabilirsiniz. E, Birçok soru var ki baktığımız zaman mailimiz hep mükerrer sorular, tekrar eden sorular. E, bu sorularla alakalı da Darygül TVcom adresinde soru cevap butonu var. O kısma girdiğiniz zaman daha önceki programlarda yapmış olduğunuz bütün soru cevapları tek tek arkadaşlarımız sağ olsunlar hazırladılar. Soru yazıyor, cevap da video şeklinde sizlere veriliyor. Tek tek oradan da inceleyebilip sorularınıza cevaplar alabilirsiniz diyoruz. Tekrar görüşmek ile hepiniz mevla emanet